الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله <تصفيق> لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على قره اعيننا محمد اللهم صل على رسولنا محمد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 وجعنى عندك لمن المصطفين الأخيار، اللهم أخلصني بخلصة ذكر الدار، وجعلني عندك لمن المصطفين الأخيار. رب زدني علما وألحقني بالصالحين، رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة.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 Ağzıb Allah’ımdan Şeytan Rjim. Bir Cuma akşamı yine varlığımız farkındalığımız üst başlığı altında bu kez nifak konusunu konuşacağız. Tabi dini bir bağlamda, Cenab-ı Hakk'ın ve elçisinin anlattıkları, tarif ettikleri, insanlar arasında yaşanan, biz insanlar açısından muhtemel olan, her ne kadar algı itibariyle kendimizden çok uzak saysak da korku itibariyle bizimle iç içe olması gereken, her an düşebileceğimiz, her an içine girebileceğimiz ve dolayısıyla da gidişatımızı olumsuz etkilemesi, endişesi bulunan temel bir durum, nifak durumu. <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aralarındayken müminler, yani ashab-ı kiram efendilerimiz nifak hadisesini kendileriyle alakalı bir korku olarak sürekli gündemlerinde tuttular. Çünkü nifakı gündeminden uzak tutmak, nifaka o kadar yaklaşmak gibiydi onlar açısında. Madem ki tehlikeli bir konu ve madem ki müminlerin başına gelen bir şey, çünkü nifak... Kafirlerin başına gelen bir şey değil. Kafirler, müşrikler, kafirler zaten dini yalanlamış, dini reddetmiş, dinle köprüleri artmış <gülüyor> ve böylece mesafeli bulunan kimseler. Dolayısıyla onların nifakla alakalı, münafıklıkla alakalı bir durum kendileri açısından söz konusu değil. Müminlerin başına gelen bir hadise olarak nifaktan bahsediyoruz. O zaman sahabiler de diyorlardı ki madem ki müminlerin başına gelen bir şey şu halde bizim başımıza gelme ihtimali var ve bu onlar açısından korku üretiyordu sürekli. Şeytan gel zaman git zaman şeytan biz müminlerde Nifakı kendimizden çok uzak saymaya ve dolayısıyla da bir o kadar nifaka yakın düşmeye yol açan bir algıyı bize yerleştirdi. Hal böyle olunca büyük büyük sahabilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda onun terbiyesinde yetişen sahabilerin nifaktan endişe eder hallerini garipsemeye başladık. Bunu... Tabii bulmadık, bulmuyoruz. Onlar ile nifak asla yan yana getirilemeyecek, asla bir arada düşünmeyecek gibi. Bunu kendi pozisyonumuzdan yola çıkarak biz bile nifakla bu kadar mesafeliysek, bizim açımızdan bile neredeyse söz konusu değilse onlar için hiç söz konusu olmaz diye düşüneceğimiz günlere kadar geldik. Halbuki tekrar ayarlarınızı düzeltecek olursak, sahabileri göz önüne alıp onlar ki nifaktan endişe ediyorlardı ise o zaman bizler haydi haydi nifaktan endişe etmeli ve korkmalıyız. Sahabeden Hanzala radıyallahu anh, bir gün Hz. Ebubekir ile karşılaştığında, moralsiz ve keyifsiz göründü Hz. Ebubekir ona. Malaka لَكَا Neyin var senin diye sordu, o da cevaben dedi ki نَا <nâ> فَقَ <feqa> hanzala>, hanzala münafık oldu, sorduğunda bu nifakı nasıl kendin, açından, kendin açısından böyle değerlendirdin, nasıl bu sonuca vardın, <gülüyor> dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundayken onu dinlerken o ortamlarda konuşulan şeylere, namaza, abdeste, niyaza girişirken, bunları gerçekleştirirken kendimi iyi hissediyorum. Cenneti, cehennemi görürcesine keskin hissediyorum ama oradan ayrılıp işe, güce, eve, çocuklara, bunlara zaman ayırdığımda, bunlarla meşgul olduğumda kendimi o halden uzaklaşmış, Görüyorum. Bu münafıklık değil de nedir diye kendisini levmedince Hazreti Ebü Bekir benzer durum bizde yaşıyoruz. Haydi bunu Rasulullah'a soralım dedi. Ve kendisi de o zaman ben de benzer bir durumdayım diye bunu muhtemel kendileri açısından bir tehlike olarak saydılar. Bütünüyle reddeder bunu evham olarak reddetmedi. Ne Hazreti Bekir ona ya boş şeyler düşünüyorsun hiç gayri ciddi bunlar demedi, Resulullah'a soracak varıp bunu ondan soracak düzeyde ciddiye aldılar. Çünkü onlar bu tehlikeyi önemsiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem durumu dinleyince, bu boyutuyla, bu kadarıyla onu سَاعَةً كَذَا وَسَاعَةً كَذَا Bir saat öyle olur yani insanın yakın düzeyi, bir saat bir miktar gevşeyebilir. Bu dünya ile, dünyanın çekim alanıyla kendimizi bu çekim alanında Cenab-ı Hakk'ın vadine, onun dinine tutunmaya çalıştığımız bir aralıkta yaşadığımız bir şey, adeta suyun yüzeyinde kalmaya çalışır gibi bir yandan soluklanmaya çalışır, bir yandan suya batmamak için belli hareketlerle çekime karşı direnip hep nefes alacak kadar, soluklanacak kadar, hayatta kalacak kadar yüzeyde kalabilme çabası. Ama bırakırsan kendini, su kendisine çekerse, batarsan, paniklersin, paniklersen ciğerlerin sularla dolar ve Boğulma dediğimiz hadise yaşanır ve sonrasında şuurunu kaybedersin. İşte yakinini bir insanın koruyabilmesi, bilincini bir insanın koruyabilmesi belli bir çabaya bağlı. Bu çabada yer yer salınımlar söz konusu hayatta çünkü belli bir direnç ile mukavemet gösteriyoruz. Cenab-ı Hakk'ın hak ile batıl arasında bizi yaşattığı süreçte batılın belli bir çekim Allah'ına maruz kalıyoruz. Buna karşı direnç gösterebilmek. Yer yer onu biz o bizi çekmişken tekrar kendimizi orijine çekebilmek, ayarımıza çekebilmek, istikamete dini tabirle söylersek çekebilmek. Bu yer yer günahlara, masiyetlere akabinde tevbelere bu müminlerin normal halleri. Ve buradaki gitgeller de hala mümince duruş içerisinde kalan. Cenab-ı Hakk'ın هُم لِلْكُفْرِ يَوْمَ akrabu minhum مِنْهُمْ iman Mü'minlerin bir vakit riskli bir pozisyon aldıklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak hususunda Allah Azze ve Celle ki onlar o gün küfre imandansa daha yakındılar. Şimdi bu türden salınımlar söz konusu Müminler açısından. O zaman temel soru şu, nifak nasıl bir şey ve nifakın karakteristik belirgin hali nedir? Bu nasıl dışa vurur ve bu içten içe nasıl yaşanır? Onun duygusal karşılıkları nelerdir? Ve dışa nasıl vurur? Buraları iyi not edebilirsek o zaman kendimizle ilgili korkularımızı, ve kendimizle ilgili tedbirlerimizi ve varsa şayet kendimizle ilgili bir miktar ferahlıklarımızı yani nifaka karşı korunaklı yanlarımızı görebilmeye çalışacağız. Yine bir hadis-i şerifle devam edelim. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dışa vuran yüzüyle münafın Ayetul münafiki 3 Münafığın üç alameti, işareti yani diğer ila alametlerinden en belirgin, öne çıkan üç işaretinden söz etti. اِذَا حَدَّثَ كَذِبًا Eğer konuşacak olsa yalan söyler. وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَف Söz verse sözünde durmaz. وَاِذَا تُمْهِنَا bir şey kendisine emanet edilse khan buna hıyanet eder, bu onun dışa vuran özellikleri. O zaman bir kimsede bu ve benzeri dışa vuran hususlar var ise bu ciddi bir tedirginlik noktası. Bunlar ''acaba ben de münafık mıyım?'' dedirtecek ciddiyette işaretler, Allah'ın herçesi başta yalan olmak üzere, ahde vefasızlık olmak üzere ve emanete hıyanet olmak üzere çok temel şeylerden bahsetti. Bunlar Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluk duymayan kimselerin dünya hayatı içerisinde fırsat buldukları takdirde, boşluk buldukları takdirde insanlarla olan ilişkilerinde dışa vurdukları yanlışlar olarak görülebilir. Çünkü Boşluk olmadığı takdirde zaten münafığı da, münafık olmayanı da, yani kanunun kendisini bağladığı ve cebrettiği ve yokladığı, kolluk kuvvetlerinin denetlediği bir ortamda, kimseciklerin bu tür yanlış şeylere girişmediği şikeldir Ama kameraların olmadığı, kolluk kuvvetlerinin denetimin dışında kalan kimselerin bilemeyeceği, bire bir insanlar arasındaki ilişkide yalana müsait, yalanla kendisini perdeleyebileceği, koruyabileceği, hayır öyle bir borcum yoktu, hayır öyle bir mal almamıştım, hayır öyle bir şey bana emanet bırakılmadı, hayır öyle bir söz vermedim gibi kendisini doğru iddia edebileceği alanlara girdiği zaman özel alanlarda bunlar kendisini dışa vurur çünkü Böyle kimseler Cenab-ı Hak'a karşı mesuliyet hissetmediklerinden başkaları bilemeyecekse eğer, başkaları göremeyecekse eğer birebir de insanları yanıltmaya, aldatmaya veya hiç kimsenin görmediği, bilmediği yerlerde hırsızlık yapmaya, kamu malını iç etmeye ve benzeri yeltenirler. Çünkü insanı başka insanların da bulunmadığı, hiç kimsenin olmadığı ama sadece Allah Azze ve Celle'nin illaki her alanda ve her zaman bulunduğu ortamlarda sadece iman ayır. Cenab-ı Hak'ka karşı sorumluluk, Cenab-ı Hak'ka karşı güven duygusu, ona karşı mahcubiyet kişiyi zapt eder. Ama münafıkta böyle bir şey olmadığı için buradan kendisini ele verir, ortaya çıkar. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de münafıklardan çok geniş manada ve pek çok ayette söz etti. İnsanlardan öyle iman edenler var ki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللّٰهِ bil الْاٰخِرِ İnsanlardan öyleleri var ki bunlar diyorlar ki biz Allah'a iman ettik, ahirete iman ettik bakın biz de bunları diyoruz ama Cenab-ı Hak öyleleri için dedi ki وَمَا bir بِمُؤْمِنِينَ Yani öyle ahirete Allah'a ahirete iman ediyorum diyenler var ki aslında iman ediyor değiller. O yüzden gelişte dedik ki nifak tehlikesi, Elbette ki kafirleri ilgilendiren bir şey değil, müminleri ilgilendiren bir şey. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kendileri hakkında birazdan münafık diyeceği, bunlar gerçekte iman etmiyor diye, diyeceği kimseleri girişte tanıttığı tanıma bakarsanız, aslında bu tanım bütün müminler için geçerli. İnsanlardan öyleleri var ki Allah'a iman ediyoruz, ahirete iman ediyoruz diyorlar. وَمَا bir بِمُؤْمِنِينَ Ama bunlar iman ediyor değiller. Peki ne yapıyorlar? يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُ Bunlar pozisyon almış Allah'ı kandırmaya çalışıyorlar. Bunlar pozisyon almış müminleri kandırmaya çalışıyorlar. Yaptıkları şey ortamda böyle görünmek. Gerçekte iman ediyor değiller ama ortamda böyle söylüyorlar. O yüzden Cenab-ı Hak böyle diyorlar dedi. Yani onların sözleri üzerinden ifade etti. İnsanlardan Allah'a ve ahiret gününe iman edenler var, onlar iman ediyor değiller demedi. İnsanlardan Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorum diyenler var ama onlar iman ediyor değiller. Dolayısıyla kavl üzerinden, sözleri üzerinden tanımladı. Olay sözden sözde kalan bir şey ve sözden ibaret olduğu için. Öze yansımadığı için zaten nifak özle söz arasında açılan makasta gerçekleşiyor. O yüzden bu farklılaşmaya nifak diyoruz. O yüzden iki yüzlülük diye tabir ettiğimiz bir yüzüyle öyle diğer yüzüyle başka türlü. İki yüzlülük gerçi biraz daha insanlar arasında bazı kimselerle başka bir maske bazı kimselerle başka bir maske ve insanlar arasındaki ilişkilerde farklı yüzler edinen kimselere bu anlamda aldatması da aldanması da insanlar arasındaki ilişkilerde kalan bir boyutta çoğu zaman kullanılabiliyor. Ama nifak çok daha derinlikli bir kavram. Nifak insanlar arasındaki aldanmışlıkları da aldatmışlıkları da içine alan ve bu aslında... Genel tanım içerisinde küçük kalan esas Cenab-ı Hak ile olan ilişkide Allah Azze ve Celle'ye karşı da benzer bir ikircikli durumu yaşayan kimseden söz ediyoruz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bunları Allah'a Allah'ı kandırmaya çalışıyorlar. وَالَّذ۪ينَ amanu ve iman edenleri kandırmaya çalışıyorlar. İnsanlarla olan hadisenin yanı sıra nifak kavramını çok daha büyük bir kavrama dönüştüren Allah Azze ve Celle'ye karşı da bu hadise yaşanıyor. İnsanlarla olan boyutu onun gölgesinde, onun altında kalan bir şey. Yani Allah'a karşı nifak üzere olduğu için zaten insanlarla da ilişkilerinde münafık. Çünkü Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluk duymadığından, İnsanlara karşı haydi haydi hiç sorumluluk duymuyor, o zaman ondan yalan sadır oluyor, o zaman ondan hırsızlık sadır oluyor, o zaman ondan yanlışlar sadır oluyor yapıyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'a karşı böyle bir sorumluluğu yok, Allah'a olmayan sorumluluğunu kullara karşı hiç yaşamıyor. Dolayısıyla beklenti nedir? Beklenti Cenab-ı Hakk'a karşı bu sorumluluğu yaşamaya başlasın, o zaman insanlara karşı olan davranışları da bu sorumluluğun gölgesinde düzelsin. Çünkü Allah'tan korkarsa o zaman kula karşı da doğru, kula karşı da adil ve insaflı olmaya başlar. Bu ikisi arasında doğrusan bir ilişki var. Yoksa hiçbir zaman dinin mesajı şöyle renklenmedi, Allah'a karşı samimi, ama kullara karşı olabildiğince hoyrat, kimin malını çalabilir, kimine karşı insafsız, adil, e, zalim olabilir, her türlü insanlara karşı zulmü işleyebilir, mühim değil. Yeter ki Allah'ı tanıyor olsun, Allah'ı biliyor olsun, Allah'a karşı kulluklarını yerine getiriyor olsun. Böyle bir şeyden asla söz edilmedi, edilemez de. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, münafığı, iki değil münafığı anlatırken yani bu dini bağlamda münafığı anlatırken onun insanlara bakan yüzüyle dışa vuran özelliklerini söyle dedi ki senle konuşurken yalanını görürsün, yalanını yakalarsın, bir şey emanet ettiğinde emanete hıyanet ettiğini görürsün, senle sözleşse bu sözleşmeye riayet etmediğini görürsün. Neden? Çünkü Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluk duymuyor ki sana karşı bu sorumlulukları yaşasın. Dolayısıyla bunlar ancak Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluk yaşayan kimsede mazbut ve her ortamda görünen sonuçlar olur. Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluk yaşamayan kimselerde bunlar görülemez mi? Görülür ama Kamunun ve kamu idaresinin ve toplum kontrol mekanizmasının bağladığı ölçüde her boşlukta boşluğunu gördükçe cenab Hakk'a karşı sorumluluk hissetmeyenler o boşluğu değerlendirirler. Çünkü onu başkaca zapt edecek bir şey yoktur ve o, o esnada onu yürütmeyi, onu ele geçirmeyi mantıklı sayar çünkü buranın da önlemini alsalardı diye düşünür. Bu anlamda her ortamda, hiçbir müeyyidenin ve hiçbir gözün, hiçbir kameranın bulunmadığı yerde de sorumluluğunu ve doğru düzgün davranışını sürdürebilenler ancak Cenab-ı Hakk'ı sevip sayanlardır. Çünkü Allah وَهُوَ مَا كُمْ اَيْنَ مَا Her nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir, bilirler. Ve bu bilinç onları her halükarda gözetim altındayım, dolayısıyla da sorumlu davranmalıyım düşüncesinde tutar. Yoksa Cenab-ı Hakk'ı denklemin dışında tutanlardan sadece sözde ve görünürde dürüst tipler, sözde insanlar tırnak içinde çıkar. Bunlardan hakiki manada imanla şereflenmedikçe insan dahi çıkmaz. Dolayısıyla münafık da bunu sözde başarmaya çalışan, görüntüde Allah'tan korkuyormuş gibi yapan ve bunu sözleriyle güçlü şekilde propaganda eden bir tiptir. Cenab-ı Hak dedi ki: "Bunlar konuşsa sözüne aldanırsın. Öyle güzel konuşur ki ve yekulu tesma li Bir konuşsun. Ve minen nasi mayyebu ka kavluhu fil hayatid dunya." Bu münafıkları anlatırken Cenab-ı Hak dedi ki sözlerini hoşuna gider, güzel konuşuyor dersin. وَاِنْ يَقُولُوا تَسْمَعَ لِقَوْلِينَ Ve bunları Hazreti Resul-i Ekrem'e özelde ilk baştan Cenab-ı Hak söyledi. Yani o dahi bu münafıkların yaklaşımları, güzellemeleri, sözleri böyle gösterir. Ya ciddi ciddi adam konuşuyor dersin. وَاِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدًا Bu Allah Azze ve Celle'nin bahsettiği tipler وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا Bir de üstüne der ki şu kalbimde olana dair Allah'ı şahit gösteriyorum. Allah şahit olsun ki der kalbimdeki neyse onu ben sana konuşuyorum, onu ben sana söylüyorum ve bu minval üzere toplumda sözel boyutuyla iman ediyorum, ben de ahirete iman ediyorum, ben de Müslümanım diye gösteren ama Allah'ın aslında iman etmediklerini söylediği kimseler arıza nedir dersek Cenab-ı Hak dedi ki fi قُلُوبِهِمْ مَرَضِ Kalplerinde maraz var, kalplerinde sıkıntı var. fi قُلُوبِهِمْ marad. Dolayısıyla bu hastalığın, Cenab-ı Hak bu durumu, nifakı bir hastalık olarak tarif etti ve bu hastalığın merkezi kalp. Kalpte böyle bir hastalık var. Fi قُلُوبِهِمْ maradun, فَزَادَهُمُ اللّٰهُ Allah onlar bu hastalıkları üzere devam ettikçe hastalıklarını ziyadeleştirdi, artırdı, çoğalttı. O zaman nasıl bir hastalık bu dersek, Allah Azze ve Celle'nin kullarına olan hitabını içinde bulundukları toplumda o toplumla paylaştıkları ibadetleri, inançları, akideleri özde ele almaya yanaşmayan, bunları sözde kılan dolayısıyla da kalbinin yani bedeninin katıldığı, eyleminin katıldığı, sözlerinin katıldığı sürece kalbinin katılmayışı. Namazsa kılıyor, zekatsa veriyor, görünürde dıştan baktığınızda kolay ayırt edemiyorsunuz. Bazı çok zayıf oldukları noktalar var, savaşa katılmak gibi, zorlukları göze almak gibi, riskli hayati tehlikeleri içeren hususlarda son derece çekingenler, ele veriyorlar kendilerini ama normal sivil hayatta kolay kolay ele vermemeye çalışıyorlar, bu hususta becerikliler ve çok meharet kazananları var. Cenab-ı Hak dedi ki وَمِنْ مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ مُنَافِقُونَ Etrafınızdaki Arabilerden de münafıklar var. وَمِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ Yani Medine'nin böyle bir ayetin içerisinde geçebildiği en talihsiz yer. Keşke hiç Medine'de öyle kimseler olmayaydı da Cenab-ı Medine halkından da onları böyle bir ifadede anmasaydı. Bunlar Medine'yi bu halleriyle kirlettiler. Cenab-ı onları Medine halkından diye anarken nifaktaki maharetlerinden söz etti. وَمِنْ اَهْلِ Medineti, <الْمَد۪ينَة> Maradu al-nifaki. Vmman houlekum min al-A'arab münafikona. Vmehl al-Madinati maradu al Ve Medine halkından öyle maharetli münafıklar var ki münafıklar öyle dadanmışlar ki la ta'lamum sen onları bilmiyorsun. Nehnun alemum biz onları biliyoruz. Senu adibuhum onlara iki kat azab ederiz. Rasulullah ki Allah azze ve celle ona ve la ta'rifennahum fi sen onları konuşmalarından konuşmalarından tanı korsun dediği Resulullah bu düzeyde maharetli olan maradu alannifak onları bilemezsin dedi Cenab-ı Hak la ta'lemuhum onları sen bilemezsin nahnu na'lemuhum biz biliriz şu halde bahsettiğimiz olgu toplumun içerisinde normal müminlerle saf tutarken, namazda, hacda, ramazanda oruç tutarken, zekat verirken bedenleriyle her türlü ibadetin içerisine katılan ama kalpleriyle buna eşlik eden, etmeyen kimseler. O yüzden arıza ve sıkıntı özde yaşanan bir şey. Özü... Kişinin bu işin içerisine katması süreci her neyse o süreçten geri duruyorlar. Bu da bu süreç kişinin etrafta gördüğü, kulaklarıyla duyduğu, gözleriyle gördüğü hatta eylemleriyle katıldığı hususun içeriğine dair anlam yolculuğu yapması. Bunun hak ve hakikat olduğuna dair bir anlam yolculuğunda kalbini bununla mütmain kılıp, artık özünü de sürece katması. Çünkü özü dışarıda kaldığı sürece kalbi bu hastalıklı haliyle insanların yaptıklarını bir aldanmışlık olarak görüp, kendi esas hayatını kazanımları üzere, kendi çıkarları üzere düzenlemeye devam ediyor. Onun için en önemli şeyleri kendi çıkarları. Bu çıkarları korumak namına gerekirse inanıyormuş gibi yapacak kadar kendi içerisinde ikiye ayrılan, ikiye parçalabilen bir tip. Halbuki iman ve imanın insanı organize eden, tepeden tırnağa hepsini belli bir şuhudun, belli bir tanıklığın ve nihayetinde Cenab-ı Hakk'a teslimiyetin Yeknesak bir hale soktuğu, bir bütünlüğe getirdiği sürece ihtiyaç var. Dolayısıyla sürekli duyup öğrendikleri bu hususu dini, dini mübinin hükümlerini, Cenab-ı Hakk'ın kitabını, Rasulünün gözlerinin önünde cereyan eden o güzelim tatbikatını örnekliğini ve içtenliklerini, onların Cenab-ı Hak ile olan bu münasebetlerini bir kere de kendileri için düşünüp, bir kerecikte bunun kendileri açısından gerçekliğini ele alıp, hakikatini alıp aynı vade içten tutunmak ve artık çıkarını bu dünya esaslı değil de öteden yana, ahiretten yana Cenab-ı Hakk'ın vadine o da tutunup içtenlikle aynı süreçte yol alması beklenirken Hayır bunu sözde kılması, bu arıza kalpteki bu sıkıntı kendisini başka bir hesabın içerisine itiyor. Ve artık o hep bu hesabı içten dıştan dışa da insanlarla aynı yaklaşımdaymış gibi gösteriyor. Ve tabi bu sürekli başarabildikleri ne kadar profesyonel olsalar da açık verdikleri çok ciddi yerler var. Cenab-ı Hak dedi ki, o ma menahum an tuqbal minhum sadakatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulihim wamatu wahum fasiqun Bu kimselerin kul anfiqu taw'an aw kara infak edin görünür de infak etseniz ne olacak Ardında niyetiniz yok İster gönüllü infak edin ister gönülsüz infak edin ardından imana dayalı bir niyetiniz yok Dolayısıyla bu sizden kabul edilecek bir şey değil. Wala yunfiqun ve la yaktulu ve la atuuna salate illa ve hum kusale ve la yunfiqun illa ve karihun. Bunlar namazı kılacak ol, namaza gelecek olsalar ancak tembel tembel gelir, infak edecek olurlarsa da ancak hoşnutsuz bir şekilde infak ederler. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bize artık durumun dıştan çok da görülemeyecek, içten bilinecek duygusal karşılıklarını da öğretiyor. Ki biz bu ayetleri alalım ve bu ayetler üzerinden kendi durumumuzu, kendi röntgenimizi çekelim. Yoksa bazılarının sandığı gibi ayetleri alalım, etrafımızdaki insanları doğrayalım bunlara uyarlayalım ve tek tek demek ki sen münafıksın sen şusun Sen şus busun diye onlar üzerinde tatbik edelim. Den ziyade kendi durumumuzu görüp kendimizle ilgili tedbir alalım. Her kişi kendiz durumuna baksın. Waltandur nefsun makakka Demet Lidin Biz her birimiz kendimiz ne yapıyoruz ne ediyoruz? Neyle uğraşıyoruz ona bir bakalım. Diye bizatihi bize hitaben, bizi esas alan ve doğrudan bizi hedef alan. Çünkü münafık kendi içerisinde, kendi içinde yaşanan duyguları Cenab-ı Hak deşifre ediyor. Ve bu noktada namazı çok özel bir yerde görüyoruz. Cenab-ı Hak iki türlü ifade etti. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاتِ قَامُوا كُسَالَ Münafıklar Allah'ı kandırmaya davranıyorlar. Halbuki işin özünde Cenab-ı Hak bunu onların tersine çeviriyor ve tuzağı kendi başlarına geçiriyor. Yani bu sefer onlar kendi kendilerini kandırmış oluyorlar. وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ Bunlar namaza kalksalar, qamu kusala. Tembel tembel kalkarlar. Yani yüksünerek, يُرَاُونَ Etrafta birileri vardır. Bunu sağlamak, görüntüyü kurtarmak üzere bu davranış içerisine girerler. Dolayısıyla kişi kendisindeki, Nifak ile alakalı durumu, bu ayetler nazi olunca sahabe-i kiram belli ölçüde kendilerini rahatlattılar. Eğer ki namaza kalkmada, namaza gitmede, namazı kılmada, hiç kimse yokken bile, tek başınayken bile, namazı ifa etmede, yerine getirmede, abdesti almada, insanların malına, hukukuna riayet etmede, sözü konuşmada, Yalandan içtinab etmede, orucu tutmada, yalnız kalmışken bile başka memleketlere gitmişken bile kılığına, kıyafetine, tesettürüne, Allah'ın hududuna riayet etmede, hiç kimsecikler yokken bile kendilerini Cenab-ı Hak'ka karşı sırf duydukları korkudan ötürü mazbut gördükçe bu ayetlerin delaletiyle mümin yüreklerde nifaka karşı bir miktar, Huzur bir miktar Allah Azze ve Celle'den bundan uzak olabildiklerine dair bir ne diyelim güvenceye benzer bir şey hasıl olabilir. Ve bunun bunun bunları görebildikçe Allah Azze ve Celle'ye hamd ederler ki biz demek ki münafıklardan değiliz ki bu hususları hiç kimselerin olmadığı ortamlarda da sırf sana karşı duyduğumuz korkuyla yaşıyoruz. Bir başka nifakın ele verdiği nokta Cenab-ı Hak dedi ki, müminlerin başına gelen şeyler, münafıkları eğer iyiyse huzursuz eder, eğer kötüyse hoşnut eder. اِنْ kum حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ Size iyilik isabet etse, başınıza iyi şey gelse, hoş bir durum yaşasanız, bu onların, onları rahatsız eder. Bundan hoşnut olmazlar. وَاِنْ نُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا biha. Müminlerin başına kötü bir hadise gelse, kötü bir şey gelse, يَفْرَحُوا biha bundan mesut, memnun, hoşnut ve sevinç duyarlar. Dolayısıyla bu münafıkların, bir özelliği ve Cenab-ı Hak bu hususu da Kur'an-ı Kerim'de yanılmıyorsam birkaç yerde zikretti. Yani müminlerle ilişkili olan hadisede müminler toplumunun iyiliğine dair gelişmeler onlar açısından memnuniyet verici değildir. Müminlerin kötülüğünü isterler, müminlerin başına kötü bir şey gelirse onlar bundan memnun olurlar. Neden? Çünkü onlar müminleri beğenmezler. Müminlerden bir toplum olmalarına rağmen, müminlerin arasında ve müminlere görünürde mümin misilesine davranmalarına rağmen, özde kendilerini müminlerden saymadıklarından, müminlerin gelecekleriyle kendi geleceklerini tevhid etmezler. Müminlerin iyi bir akibete, iyi bir sonuca ulaşmalarını istemezler. Keşke müminler de kendileri gibi olsa da bu iş yıkılsa, dökülse, bitse isterler. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَا İstiyorlar ki siz de onlar gibi içten içe böyle küfredin, siz de münafık olun böylece hepimiz eşit olalım. Kimse özde mümin kanmasın, hepimiz sözde olalım isterler. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ <Gülüyor> سَوَى Cenab-ı Hak dedi ki فَلَا تَتَّخِذُوا minhum awliya." Böyle kimselerden dost edinmeyin. Baktın ki bu adam müminlerin geleceğiyle kendi geleceğini tevhid edemiyor. Dolayısıyla da müminlerin iyiliğini değil kötülüğünü istiyor, özde kendisini ayrı tutuyor. Peki bunlar özde kendilerini ayrı tutarken... Kendilerini bir başkalarıyla, bir başkalarının geleceğiyle mi tevhid ediyorlar? Müminler yıkılacak da onlar nerede kendilerine akıbet gelecek, kuracaklar derseniz Cenab-ı Hak dedi ki bunlar وَاِذَا خَلَوْا ila شَيَاطِينِهِمْ Bunlar müminlerin arasına gelince o لَقُوا لَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا Derler ki biz de iman ettik. اَمَا وَاِذَا خَلَوْ اِلٰى شَيَاطِينِينَ Bunlar şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında, kafirlerle ve kendileri gibi olanlarla buluştuklarında قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ Kafirlere derler ki biz sizinle beraberiz. E müminlerin yanındayken hani bizde müminiz falan diyorsunuz diye kafirler bile aldanıyorlar. Onlar müminlerin yanındayken nasıl mümin miş gibi davranmalarından açık ettiler. dediler ki inne me nephnu mustehziun. Biz sadece alay ediyoruz, dalgamızı geçiyoruz. Biz onlarla istihza ediyoruz. Bakmayın onların arasında böyle izdi. Dolayısıyla nifakın çok karakteristik tanımları var ve elbette nifak korkumuzu gündemde tutacağız ki onunla mesafemizi olabildiğince açık kılalım. Tedbir bu anlamda çok değerli fakat şunu da bileceğiz ki nifakın çok temel karakteristik özellikleri var. Bu bizi kuşatacak bir evhama, gereksiz bir vehme dönüşmeden sahici ciddi bir düzeyde kalsın. Varsa bu türden sıkıntılarımız, sıkıntılarımızın olduğu hususa yoğunlaşalım. Söz gelimi Cenab-ı Hak diyor ki وَلَا يَتُونَ illa kusala. Bu ayette onlar namaza gelmezler demiş. Deminkinde ve iza kamu Namaza kalktıklarında tembel tembel kalkarlar dedi. Ama bu ayette namaza geldiklerinde de normalde gelmezler. Velayetun salat. Ama gelirlerse illa kusala. O da tembel tembel olur. Bu bize eğer kendi vaziyetimiz açısından güçlü bir mesaj veriyorsa bu, bu sahici bir korkudur, bu ciddi bir korkudur çünkü durumumuzun benzeştiği hususta ve konuda buradan ciddi bir mesaj almalı ve risk değerlendirmesi yapmalıyız. Ama böyle nokta nokta gitmek yerine evhama dönüştürüp genel manada kendisini dini hiçbir zaman tutturamayacak dolayısıyla da boşver yaşanacak gibi değil bir zorlukta gören ve şeytanın evhamına kendisini kaptırıp her yaptığı işle ilgili nifak vehminden ötürü e, savrulan kimsecikler bir başka açıdan şeytanın çağırdığı bir kulvara girmiş olabilirler. Dolayısıyla eğer ilim olmazsa eğer tanımları, Cenab-ı Hakk'ın anlatımları, Hazreti Peygamberlerin uyarıları ve uygulamalarını bir bir ve ciddiye alarak, çünkü önce bileceğiz ki bilgi üzerine doğru değerlendirmeler yapalım. Bilgi boyutu eksik ve zayıf olursa o kişiyle şeytan çok kolay onun oynar. Dolayısıyla ilim gibi mürşidi olmayan kimsenin şeytandan gayrı tabi olacağı bir kimsecik kimseçikler olmaz. Bu anlamda Allah azze ve celle'nin başta imanın kendisini dahi faalem ennehu la ilahe illallah ve imana dayandırdığımız iman temelini oturttuğumuz bütün amellerimizi de yine elimle bir yandan öğrenerek Allah azze ve celle'nin kitabından ve tercesinin tatbikatı olan bu kitabın hayata akseden uygulamaları olan sünnetinden öğrene öğrene hayatımıza tatbik edersek o zaman adımlarımızı sağlam ve doğru atmış oluruz. Ama öğrenme boyutunu ihmal eder de sonrasında kendimizi şeytanın vehmine bırakırsak o zaman ilmi olmayanın ancak tabi olacağı şeytan olur. Başka bir kimse olmaz o da onu elinde oynatır. Şu halde gereksiz bir vehim değil bilgiye dayalı doğru Değerlendirmeler ile hayatımızdaki aksayan ve bizi nifak derekesine çekmesi ihtimali bulunan zafiyetlerimizi ıslah ede ede nifaktan olabildiğince uzaklaşıp tedbirlerimizi çoğaltabiliriz. Bu anlamda Cenab-ı Hakk'ın verdiği bilgiler ve Allah'ın erçisinin uygulamalarıyla ve açıklamalarıyla önümüze koyduğu o somut gerçeklik yol göstericidir bu yol gösterici, irşad edici kitap ve sünnetten istifade etmez isek o zaman bizi vehimler dünyası bekler ki şeytan nereden ısırsa, nereden bir düşünce salıverse dalga dalga büyük şeyler oluşturur, yüksek büyük dalgalar oluşturur. Çünkü eğer sı ise bilgi düzeyi en küçük bir atılacak taş bile orasını darma duman eder. Bu anlamda nifaka karşı Cenab-ı Hak bizi başta kitabında olmak üzere ve dönüp sirete baktığımızda medine ve medine çevresindeki münafıkların davranışları ki bunların da bir kısmı kitaba konu olmuştur, bunları değerlendirdiğimizde biz buradan çok ciddi bilgiler edinebiliriz. Başta girişte konuştuğumuz Kalp hastalığı, fi قُلُوبِهِمْ مَرَضِ Burasını, kalp boyutunu ciddi şekilde ele almalı. Allah Azze ve Celle'nin bize indirdiği dinini anlama ve öğrenme bakımından ve bu dinindeki hükümlerin ne kadar doğru olduğuna dair yine anlama ve öğrenme bakımından yolculuğumuzu İmkan nispetindeki hayat bunun için açılmış bir imkan alanındır ve kesintisiz sürdürmek durumundayız. Eğer bu süreçte Cenab-ı Hakk'ın emirleriyle, yasaklarıyla, hükümleriyle, buyruklarıyla herhangi bir sıkıntımız nifakın tohumu gibi olacaktır. Ve oradan başlayan nifak kalbimizi kalbimizde çoğala çoğala bizim Allah Azze ve Celle'nin dinine karşı olan güvenimizi zamanla kaybetmemize yol açabilir. O yüzden Cenab-ı Hak bu duruma düşmüş olan kimseler hakkında dedi ki اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ Şu sana indirilene iman ettiklerini iddia edenlerin haline bak. İddia ediyorlar ki sana indirilene iman ediyorlarmış. يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوا bima اُنزِلَ اِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قبلik. Ve senden öncekilere indirilenlere iman ettiklerini iddia edenlere bak sen. Cenab-ı Hak biraz da onları tasghir ederek, biraz da onların bu iddialarının ne kadar yersiz olduğunu zahm ifadesiyle açık ederek, şunlara bak, sana indirilene iman ettiklerini iddia ediyorlar. Senden öncekilere de indirilenlere iman ettiklerini iddia ediyorlar. Şunlara bak, Ne olmuş? يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ Bunlar başlarına gelen bir konuda tağutun hükmünü murad ediyorlar. Tağuta hüküm danışmak istiyorlar. Allah'ın hükümü burada, Cenab-ı Hakk'ın bu konudaki hükmü varken onlar bir başkasının ki tağut diye bahsettiğimiz Allah'ın ak dediğine kara diyen, Allah'ın doğru dediğine yanlış diyen, Allah'ın kullarına öğrettiği, Allah'ın kullarına salık verdiği, Allah'ın kullarına öğütlediği her türlü küçük büyük hadiseyle hangi? Hadisenin kendisi küçük büyük olabilir ama Cenab-ı Hakk'ın küçük olsun büyük olsun herhangi bir hadiseyle olayla ilgili söylediği her söz büyüktür, değerlidir müminlerin nazarında mühimdir. Yeter ki Allah azze ve celle onu söylemiş olsun yahut resulü onu söylemiş olsun. Allah'ın ve resulünün bu anlamda hükmettiği bu sürecin alternatifine meylediyorlar. Hayır, Allah'ın hükmünü istemiyoruz diyorlar. Yuridu en yetahakamu ila't taw. Alternatif bir hükme yöneliyorlar. Şunlara bak, güya Allah'ın indirdiğine, indirdiklerine iman ettiklerini söylüyorlar. Şu halde Cenab-ı Hakk'ın dini ve hükümleri hususunda müminin hayatın hayatı boyunca bunlara dair öğrenmeleri ve ikna oluşları onun kalbini, kendi kalbini fethetmesi gibidir. Burada herhangi bir konuyla ilgili bir rahatsızlığı, Olur ya bir insan bilmediği bir konuyla ilgili yanlış değerlendirmesi olabilir. Allah Azze ve Celle şöyle diyormuş bir hususta dinin hükmü buymuş ama ben bunu oturtamıyorum durumunda kalan bir kimse o konu illa başına gelip yaşandığında bu hükümle arıza yaşamaktansa... Bu hükmü önden öğrenip Cenab-ı Hakk'ın o konuya dair hükmünün ne kadar yerinde, ne kadar isabetli olduğu gerçeğini bu nasıl olacak öğrenerek yaşamalı. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki, siz benim ayetlerimi, hükümlerimi ancak uzaktan uzağa reddedebilirsiniz. Ama yok araştırır, inceler, samimiyetle ele alırsanız inkar etmenizin başka bir yolu yok. Ozman ancak göz göre göre inkar edebilirsiniz, bilerek reddedersiniz. Ya uzaktan hiç bakmadan önyargıyla Yahut ele aldığınız halde içinizden doğrusu bu diye sonucu varmış olmanıza rağmen işinize gelmediği için yalan yere edebilirsiniz. Başka wa ma yijhadu bi ayetina illa kullu hatta bizim ayetlerimizi başka türlü kimse Reddedemez. Ancak göz göre göre cürmen, göz göre göre bile bile yani doğru olduğunu bile bile yalanlayarak. Şu halde araştırdığım takdirde bunun gerçeğini ve bunun yerinde doğru olması gereken olduğunu bilebileceğim. Cenab-ı Hak bunu en üst bir dille kuluna garanti ediyor. Şu halde Allah Azze ve Celle'nin hükümlerinin hususunda... Uzaktan uzağa duran ve bu hususta sahip olduğu yalan yanlış ön yargıları illa başına gelince yaşayan ve başına geldiği zaman kalbindeki o sıkıntının ortaya çıkmasıyla karşı karşıya kalan ve bu münafık duruma düştüğü için rahatsız olan kimse ya tevbe ederek durumu zorlaşan bu durumu iyileştirmek gibi bu kez hem öğrenerek hem yanlışı düzelterek zorlu bir merhaleye bırakmadan öncesinde Allah Azze ve Celle'nin bütün hükümleriyle barışık olabilmek için kalbini adım adım ilim ile donatarak imanını ziyadeleştirmesi beklenir. Yok benim öyle bir konu başıma gelmez dolayısıyla da bu konuyla olan kalbimdeki sıkıntı dışa vurmaz sananlar Cenab-ı Hak diyor ki böyle hiç sanmayın. هَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَدْغَانَهُمْ Kalplerinde hastalık bulunanlar yoksa sandılar mı ki Allah onların o sıkıntılarını ortaya çıkarmayacak. Dolayısıyla bir başka nifakın temellendiği ve dışa vurduğunda yakalandığı bir süreç kalpteki bu potansiyel henüz açığa çıkmamış, henüz dışa vurmamış, Sıkıntılar, Cenab-ı Hakk'ın buyruklarına karşı, O'nun hükümlerine karşı rezervi bulunan bazı hükümlerine karşı rezervi bulunan kimselerin Allah'ın hükümlerinin اِنَّ hadal الْقُرْآنَ يَهْد۪ي لِلَّت۪ي هِيَ Bu Kur'an en doğrusuna iletir, buyruğu mucibince hakikaten en doğrusuna ilettiğini görmek, fark etmek ve yaşamak gibi bir mesuliyeti ki bu ilim öğrenme yolculuğu ve her müminin öğrendikçe, ayetler nazil oldukça nasıl sahabilerin imanları çoğalıyorduysa, ziyadeleşiyor idiyse, اَيْنُ فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ا۪يمَانًا وَهُمْ Müminlerin de ayetleri öğrendikçe öğrene öğrene imanlarının yakini, yakın düzeyinin artması, ziyadeleşmesi, bereketlenmesi, kemale ermesi onları gelecek günlerde nifak tehlikesinden bir o kadar uzaklaştırır. Ama kalbini bu mutmain, yani tatmin düzeyinde adım adım imar etmeyenler Allah'ın indirdikleriyle kalbinin tatmin olmasını sağlamak üzere vahiden beslenmeye Allah'ın elçisinin güzelim uygulamalarından, onun siretinden ve oradaki yaşanmışlıklardan özellikle nifak özelinde kendi durumunun neye tekabül ettiğini yoklamaya dair bir tedirginliği, kaygısı, sıkıntısı bulunmayan, kendisini her halükarda kurtulmuş sayan, en âlâ mertebelerden cennetin yer beğenen ama öğrenme durumuna baktığınızda doğru düzgün bir şey bilmeyen, belli hurafelerle kendisini artık cennete namzet sayan bir kimse olsa olsa şeytanın oyuncağı olmuş ve bırakın nifakı daha temelinde, Allah Azze ve Celle'nin indirdiklerini bilmek noktasında doğru düzgün bir düşüncesi, kararı değerlendirmesi bulmayan, yani belki de bu bir melem yohiyytu ilmi, şu kafirlerin durumuna benziyor. Cenab-ı Hak dedi ki yalanlıyorlar ama yalanladıkları şeyin ne olduğunu bilmiyorlar. Daha o ne olduğunu ihate etmediler, öğrenmediler ki. Peki mü'minler ne yaptı? Mü'minler Allah'ın indirdiklerini öğrendiler, onların, onunla kalpleri mutmain oldu ve bu süreçte iman dediğimiz ve imanın gerektirdiği basireti ki bu bir yolculuk, bir seferlik olan bir şey değil, devam eden bir yolculuk ta yakin gelinceye kadar. Amel, iman ettikçe amel eden, amel ettikçe Cenab-ı daha fazlasını öğrettiği وَتَّقُ اللّٰهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ Eğer bu döngü sıkı bir şekilde iman ve amel ekseninde kulu beslemeye devam ederse o onun kalbini sürekli imar edeceğinden, sürekli bu bilgilerle donatıp sağlamlaştıracağından o zaman maraza, sıkıntıya yer kalmaz ve kişi nifaka el verir, nifaka çekmesi muhtemel, sıkıntılı, hayatın sıkıntılı süreçlerinde Cenab-ı Hakk'ın korumasıyla böyle bir şeye düşmekten muhafaza olur. Yoksa, yoksa nifaka düşmek kalpte sıkıntı varsa ve o sıkıntı iyileştirilmiyor, ıslah edilmiyor ise kaçınılmaz olur. Akulu قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِيهِ